Hac ve Umre ne zaman yapılır? Hac ve Umre ne zaman yapılır? Hacin mevsimi vardır. Zilhecce ayında bilindiği gibi. Kurban bayramı dediğimiz, işte arefe günü dediğimiz günlerde yapılması gerekir. Zira Peygamber Efendimiz... Aleyhisselatü Vesselam, hac, el-hac-u arafa diyor, haç, arafatta bulunmak, yani rüknüdür haccın. Dolayısıyla o zaman mutlaka yapması gerekir, onun dışında e, yapamaz. Ancak umre e, diğer zamanlarda senenin herhangi bir mevsiminde, zamanında yapılabilir.